Evet, e, mali ibadetlerin hepsinde olduğu gibi, mesela kurban gibi, zekat gibi, buna benzer diğer, e, mesela akika kurbanıdır, adak kurbanıdır e, veya hayır ve hasenatta bulunmaktır, fakir fukara yardım etmektir ve aynı zamanda hacca gitmek, bunlar mali ibadetlerimizdir. Bu mali ibadetlerimizde yapmış olduğumuz harcamalarımız yani paralar e, mutlaka e, helal olması lazımdır. Haram parayla ibadet yapılmaz.